Herkese merhaba, 94.9 Açık Radyo'da hemzeminde Rauf Kösemen ve Damla Özler'le birliktesiniz. Yapım masamızda ise Selahattin Çolak bizlerle beraber. Bugün hemzeminde özel bir konuğumuz var. Ee, Türkiye'de 78 yıllık bir macerası olan bilgi teknolojilerinde öncü bir firmanın... ...kurumsal ilişkiler müdürü ve sosyal sorumluluk projeleri yöneticisi... ...Doktor Ceyhun Göcenoğlu bizlerle beraber. Hoş geldin Ceyhun. Hoş bulduk merhaba. Hoş geldin. Hoş bulduk. Ee, Ceyhun'la birlikte bugün hemzeminde kurumsal sosyal sorumluluk projeleri... Ne ve eğitimi konuşuyor olacağız Ben aslında her zamanki gibi bir genel soruyla başlayayım Ondan sonra sohbet kendi kendine akmaya devam edecek Zaten e, özellikle son dönemlerde konuştuğumuz bir durum var 21. yüzyılda beraber 21. yüzyıl becerileri dediğimiz bir e, beceriler e, silsilesi gerektirmeye başladı Hem yeni vatandaşlarımız için hem eğitilen gençler için Ama bir yandan da eğitim sistemi bu 21. yüzyıla tam olarak adapte olmayı başaramadı Ve arada devasa bir boşluk oluştu bu devasa boşlukta da pek çok kurumsal sosyal sorumluluk projesi yapılıyor. Bir kısmı sivil toplum ve kamu ile beraber bir kısmı şirketlerin kendilerinin yaptığı projeler olarak. Şirketler neden bu alanda proje yapıyorlar? Ee, aslında sorunun içerisinde bunun biraz yanıtı var. Ee, en temel konusu e, şirketlerin e, kendi ihtiyaçları olan e, insan gücü kaynağına erişebilmeleri. Bugün birçok şirket baktığınız zaman e, kendini yeniliyor ve bu dijital transformasyonla e, değiştirebiliyorlar kendilerini. Bu verizasyon dediğimiz süreçte işte... E, taksisi, taksisi olmayan bir şirketin yani en büyük e, ulaşım şirketi olması gibi birçok örnekte aslında bu tür değişimi görebiliyorsunuz. E, Tabii eğitim sistemine geldiğimiz zaman eğitim sisteminde e, bugün özel şirketlerin özellikle sektörün ihtiyacı olan en, en temel kriter e, takım çalışması, kritik düşünebilme becerisi, yaratıcı düşünebilme beceriler. E, bu becerileri sağlama konusunda maalesef e, sistem yeterli değil. Bunun sebebi aslında eğitim sisteminin e, Ford sistem diyebileceğimiz aslında üretim teknikleri için aslında hazırlanmış ol olmuş olması. E, ve bu değişimi aslında ayak uyduramaması. E, bugün örnek verilir işte bazen söylerler saatleri belli olan işte dışarı, dışarıdan içeri, içeriden dışarı çıkmak için izin istediğiniz ondan sonra teneffüsleri olan yer neresi dediğiniz zaman hapishaneyle aslında okul benzetmesinin belli noktalarda çok benzeştiğini görüyorsunuz. Dolayısıyla tabi benzetme biraz yanlış olabilir ama ee, yok yok çok benziyorlar. <gülüyor> <gülüyor> Hakikaten yani geçirdiğin zamanın ömür boyu olması hariç <gülüyor> veya işte neyse bir, bir, bir gecesi gündüz olmayan bir süre olması hariç benziyorlar gerçekten ee, kuralları açısından. Dolayısıyla bu <gülüyor> değişim aslında hani özel sektörün ve endüstrilerin değiştirdiği <gülüyor> e, değişim içinde çıktıkları süreçle eğitim sistemindeki uyuşmazlık e, birçok şirketi de aslında bu alanda e, çalışmaya itiyor. E, aslında demin dışarıda konuşurken konuştuğumuz konu ee, ...yaşam becerileri için de aslında bu geç, geçerli. Ee, bugün toplumsal olarak ihtiyacımızı duyduğumuz birçok şey... E, ...farklılıkları kabullenebilme, takım çalışması gibi... hani ...toplumsal olarak da ihtiyacımız olan konular... ...zaten özel sektörün de ihtiyacı olan konular. Dolayısıyla e, bunlar hani kar veya işte, diyeyim, toplumsal fayda arasındaki uçuruma baktığınız zaman da... ...aslında tamamen örtüşen, birbirinden bağımsız olmayan konular... Bütünle baktığımız zaman hem toplumsal değişim olsun hem ekonomik değişimler olsun ki bunlar zaten takdir edersiniz ki birbirini tetikleyen konular şirketlerinde aslında eğitim alanında daha fazla okuyan okuduğunu anlayabilen bunu eleştirel düşünceyle bakabilen. Bir şey üretirken farklı takım çalışmalarıyla bunu hayata geçebilecek. Çünkü bugün birçok konunun içine baktığınız zaman kullandığımız cep telefonları olsun, şu anda yaptığımız radyo programı olsun. Burada farklı uzmanlıklar gerekiyor. Bir kişinin bütün bunları bilmesi gerçekten mümkün değil. Ama biz bir tekip çalışmıştık. Selahattin burada bir ses konusunda yardımcı oluyor. Belki bu cihazları üreten diğer arkadaşlarımız başka konulara çalıştılar. Herkesin farklı bir uzmanlığı var ama bu uzmanlığın bir harmoniyle çalışması lazım. Bu da aslında 20. yüzyılın becerilerinde konuştuğumuz bu takım çalışması gibi bir konuyla çok ilgili konular. Dolayısıyla şirketler bu, çok, bu tür konuları yatırım yapıyorlar. E, bu alanda özellikle e, hani öğrenen bilgisayarların vesaire var olduğu bir e, dünyaya baktığımız zaman sistem eğitimi çok e, hani parıl parıl parlayarak ortaya çıkan bir problem alanı olarak tanımlanıyor. Türkiye... Öğrenen insanların olmadığı bir dünya. Öğrenen, öğrenen insanlarımız bilgisayar. yok, öğrenen bilgisayarlarımız var. <gülüyor> e, Türkiye bu noktada ne aşamada e, ve sizler neler yaptınız, neler yapıyorsunuz ya da neler yapılmalı? Gerçekten işe yarayan projeler için tabii yani hani şey fotoğraf çekimi projelerini bir kenara bırakarak söylüyoruz. İşe yarayacak projeler için. E, burada aslında belki birkaç e, sorunu birkaç bir parça ayırmak e, önemli. Öncelikle sistem konusu. Ee, tabii ki eğitim içeri olarak baktığınız zaman sistemin aslında ana kavramı hani genelde Türkiye'de robotik eğitimler veya işte farklı nesne internetinin çalışması gibi olarak algılanıyor ama asıl konu e, fenin, teknolojinin, mühendisliğin ve matematiğin ortak bir sınıf içerisinde birbirlerinden bağımsız değil ama birbirleriyle ilişkili olduğunu gösterebilmek. Temel kavram bu. Ee, dolayısıyla bunun üzerine inşa etmemiz gerekiyor. Buna tabii bizim bazen farklı bakış açıları, girişimciliği veya işte sanatı da ekliyorlar. Çünkü burada bir tasarım da açacağız. Çok gerekli olan bir çerçeve haline geliyor ama sistem konusunda farklı derneklerin, örneğin Bilim Kahramanları Derneği bir her sene bir turnuva düzenliyor. Yaptığı çalışmalardan bir tanesi o. Veya gene biz şirket olarak Özel Sektör Gönüller Derneği ile beraber Meraklı Mühendisler diye bir program yaptık ve çalışan mühendis arkadaşımız okula giderek ilkokul 3.4. sınıflarda mühendisliği anlatıyorlar öğrencilere bir rol model oluşması anlamında. Bunun dışında farklı üniversitelerin kurguladığı eğitimler mümkün. Robin Code adlı bir dernek var yine o da özel sektörden aldığı farklı desteklerle çocuklara kodlama eğitimleri veriyorlar. Buradaki temel konu bence aslında hem şirketlerin hem bu sivil toplum kuruluşlarının ortak bir çerçevede hep beraber olarak bu tür faaliyetleri yürütebilmesi veya birbirini destekli çalışmalarla oluşması. Çünkü siz bir çocuğa mühendisliğine anlatabilirsiniz ama o çocuğa daha sonra ilerleyen dönemde bir ...kodlama eğitimi vermezseniz, kodlama eğitimi verdikten sonra onu farklı e, dimin e, konuştuğumuz bağlamla birleştirmesine imkan tanıyacak e, çerçeveler sunmazsanız... E, bu, tür, ...bu tür çalışmalar sadece bir etkinlik, bir faaliyet, bir proje olarak devam eder. Bunu biraz daha uzun soluklu yayıp, biraz daha program haline getirip... ...farklı ekosistem içerisindeki paydaşların birbirleriyle konuşmalarını sağlayacak e, çerçeveye getirmeleri önemli... Bu anlamda e, tabii ekosistemin bir parçası öğretmenler. E, buna da açıkçası belki İslamdan oraya geçmemiz de gerekebilir. E, Türkiye'de öğretmenlik mesleği açıkçası son dönemde biraz e, güç kaybediyor olarak algılanıyor ve konuşuluyor. Öğretmenlerin tabii ki bu tür konularda da hani desteklenmesi, onların eğitim verirken... Ee, Hayatta neler oluyor bir teori anlatabilmesi de öğrencileri bence e, keyifli ve gerekli olan bir süreç tasarlayabilir. Rauf aslında bu bizim çok sık değindiğimiz bir probleme işaret ediyor. Herhangi bir e, kurumsal sosyal sorumluluk projesinin ya da herhangi bir toplumsal dönüşüme sebep vermek isteyen projenin çalışabilmesi için sivil toplum, kamu ve e, şirket işbirliğinin sağlanması gerekiyor. Öyle değil mi? Evet, Sen o yani, ekosistemi sağlamalısın evet, önce. Evet, şimdi biz tabii bunu bir meseleyi özetlemek için böyle basitleştirerek bu üç ayaktan söz ediyoruz ama aslında bunlar zaten iç içe. Yani zaten beraber yaşıyorlar herhangi bir e, şirketin çalışma alanından geçmeden bir hayat sürdürme şansınız pek yok yani hani telefonla konuşuyorsunuz bunları şirketler sağlıyor e, onlara devlet ruhsat veriyor o telefon e, sisteminin e, altyapısının düzenlenmesi işte bu dinlediğimiz radyo yayınlarının birbirine karışmaması vesaire kamunun işi dinlemek bizim işimiz. Radyoyu sosyal amaçlarla kullanmak ya da kullanmamak sosyal mesele gibi gözüküyor ama radyonun işte bu konuştuğumuz teknolojisini de bir şirket sağlıyor size veya birden bir, bir çok şirket. Zaten çok iç içeler. E, bu işbirliği zaten var. E, bunu ihtiyaçlar ekseninde e, daha dinamik, daha günlük e, akışın içine sokacak bir hale getirmeye çalışmak gerekiyor. Yoksa hani girişte konuşmuştuk çok aynı şeyleri düşündüğümüz için... ...rahatça söyleyebilirim yoksa projecilik yapmış oluyorsunuz yani bir bir şey yapıyorsunuz soru fotoğrafını çekiyorsunuz onu koyuyorsunuz web sitenize gibi e, bu anlamda açız şirket çalışanlarına da biraz rol düşüyor. Burada çalışanların gönüllü olarak bütün faaliyetlere katılmasını ee, imkan sağlamak şirketlerin görevi tabii ki e, veya sosyal sorumluluk stratejisi veya uygulaması olarak konumlanabilir. E, ama çalışanların da bu tür faaliyetlere aktif olarak katılması lazım ve sivil toplumun da bu tür alanda çalışan sivil toplumun bir görevi de aslında belki de bir benim gözlerim olarak. Gerçekten buradaki bilgi ve tecrübenin de e, daha etkin e, öğrencilerle veya işte eğitime ihtiyaç olan herkesle ki öğrencilerken hep aklımıza küçük çocuklar geliyor deminler beri konuşan ama öğrenme bir süreç aslında 7'den 70'e kadar olan bir süreç. Yetişkinlerin de aslında bu 21. yüzyıl becerileri konusunda kendilerini sürekli güncellemeleri gerekiyor. Çünkü hayat eskiye göre daha zor. Birçok çalışan eskiden başladığı bir işte kendi mesleğini bitirebiliyordu. Ama bugün maalesef yaşadığımız bu teknolojik değişimler bu rahatlığı diyeceğim tırnak içerisinde birçok insanlar alıyor. Dolayısıyla bireylerde öğrenme, öğrenme becerisini güçlendirebilmek de aslında bu 21. yüzyıl becerileri tekrar bağlarsak gerekli olan bir konsept. Bu gönüllülük faaliyetleri de aslında şirketler bu işleri niye katılıyorlar da baktığımız da şirket çalışanlarının kendilerini güncellemesi, kendini yenilemesi için farklı bir platform da sunuyor. Bugün bir okula gidip siz bir sunum yaptığınız zaman aslında sadece bir kişiye kendi bilginizi aktarmıyorsunuz. Aynı zamanda farklı ve bugüne kadar belki de hiç sunmadığınız bir kitleyle, bir grupla etkileşime girerek onlarla ilişim kurma becerilerinizi de güçlendiriyorsunuz. Dolayısıyla bu demin bahsettiğimiz yaşam becerileri için de geçerli olmuş oluyor. Çünkü ister istemez büyük şehirlerde yaşıyoruz ama kendi küçük köylerimizde yaşıyoruz aslında halen. Dolayısıyla bu tür gönüllük faaliyetleri işimize yaparken farklı bakabilme becerilerini de bize güçlendirecek bir şey. Dolayısıyla sadece hani gönüllü olmak için gönüllü olmak değil. Tabii ki bu süreçlerin bir toplumsal faydası var. Bunu yatsımıyoruz. Ama öte yandan da bireysel gelişim olarak da e, bu tür faaliyetlere katılmak e, birçok e, insanı kişisel olarak da geliştirecek e, bir kapsam. E, bunun da önemli olduğunu düşünüyorum ve e, şirketlerin de bu tür e, faaliyetlere destek vermesini sadece proje yaparak değil ama bunu bir sürece yararak daha uzun soluklu ...daha etkileşimli olan bir süreç olması düşünüyorum. Çünkü sosyal sorumluluğunun... ...daha doğrusu şirketlerin sosyal sorumluluğunun temeline... ...baktığınız zaman da niye yapıyorlar bu tür faaliyetle... ...sadece eğitim değil başka projeler... ...farklı program, programlar da olabilir. Toplumla olan... E, ...etkileşimlerini güçlendirmek... ...ve toplum içerisinde aslında... E, ...kurumlarının bir e, önemli bir yere... E, ...durduğunu göstermek amaçlı olarak... ...yapıyorlar. E, bu da iyi bir motivasyon... ...diye düşünüyorum. Bu etkileşimin... ...kalitesi de aslında... E, ...sadece şirket açısından değil toplum açısından da bu sürecin başarılı veya başarısız olup olmasına bir e, değerlendirmek oluyor diye düşünüyorum. Evet yani bu da şeyin e, işin bir başka tarafı yani çünkü şirketler de aynı zamanda bir toplumsal birim. Yani o demin e, sözünü ettiğimiz içi içelik e, hep beraber her şeyin iç içe geçmesi meselesinin daha da ötesinde şöyle bir sorun da var. Bütün toplumsal sorunların yansıması şirketlerin içinde de var. Yani toplumsal cinsiyet meselesini sanki şirketin dışında yaşanıyormuş eşitlik orada dışarıda çözülecekmiş gibi bir şey yok. Kadın erkek eşitliği meselesi, eşit ücret meselesi veya azınlık cinsiyetleri kimliklerine yapılan ayrımcılıklar bunlar şirketlerde de var. Orada da çözülmesi gerekiyor bunu. Veya çocuğun çocuk olarak algılanması meselesi dışarıda da var, şirketin içinde de var. Hemen hemen her konu böyle. O yüzden de evet hani sadece gönüllülük dışarıya destek vermek için de kendini dönüştürmek için de bir toplumsal birim olarak önemli bir Aynen. yanı var. Ben bu noktada bir müzik arası verelim diyorum. Kısa bir müzik arası verelim. E, ölenen... Müzik arasından önce bir şey söylemek istiyorum. Tabii. E, şimdi bu şey var ya e, öğrenmeyi öğrenme meselesi. ...aslında bu bugünün dünyasının en önemli şeyi... ...öğrenmeyi öğrenebilen bilen bireyler yetiştirmek zorundayız. Ama tersinden dünün dünyasının kavramlarıyla konuştuğumuz... ...ve öyle düşündüğümüz için de... ...öğrenmeyi öğrenmek o kadar prestijli bir şey değil. Yani hiçbir şirket kendini ben öğrenmeyi çok iyi bilirim... ...hadi gelin, geleyim sizinle çalışayım diye satamıyor örneğin. Hiçbir insan kaynakları departmanı öğrenmeyi öğrenebiliyor diye... ...kimseyi almıyor. Önce bilgisine bakıyor, deneyimine bakıyor... ...bu alanda çalışmışlığı varsa sizin de çalışıyor vesaire. Bu da bir aslında meselenin dönüştürülecek alanlarından bir tanesi de bu. Yani temel bilgi evet. Temel bilgi, temel mesleki beceriler evet. Ama onun üstüne asıl bakılması gereken şey. Çünkü neredeyse o temel bilgiyi ve mesleki becerileri... ...neredeyse kazandırıyoruz zaten herkese yani aşağı yukarı. Olmadı bir iki yılda kazanıyor onu şirketin girdiğimde. Orada yani savunma değil katılıyorum size. Burada da aslında öğrenme, öğrenebilme konusu aslında şirketin arge yatırımına bakmak belki biraz önemli. Veya şirketin çalışanlarına verdiği eğitim süresine bakmak önemli diye düşünüyorum. Bunu yapabilen şirketlerin de öne çıktığını aslında inovasyonu güçlendirebilmek, bu eğitimden çıkan sonuçları daha iyi, daha etkin bir şekilde kullanabilmek amaçlı olarak da kullandığını düşünüyorum. Dolayısıyla hani bu kriterde inceleyip şirketleri ve ekibi değerlendirmek daha doğru olur evet. Öğrenmiyor öğrenmek iyi oldu çünkü müzik aramızda dinleyeceğimiz şarkı The Corpus'tan Everybody's Gotta Learn Herkes öğrenmek durumunda şarkısı <gülüyor> <gülüyor> <gülüyor> Bir müzik arası sonra hemzeminde beraberiz Astound you! I need your loving like the sunshine. And everybody's gotta learn sometime. Everybody's gotta learn sometime. Everybody's gotta learn sometime mm -hmm. Change your heart Look around 94.9 Açık Radyo'da canlı yayında hemzeminde Rov Kösemen ve Damla Özler'le berabersiniz. Selahattin Çolak yapım masamızda ve konuğumuz Doktor Ceyhun Göcenoğlu'yla kurumsal sosyal sorumluluk projeleri ve eğitim alanını konuşmaya devam ediyoruz. Ceyhun son zamanlarda KSS Türkiye'nin yani Kurumsal Sosyal Sorumluluk Derneği'nin 10. yılında Türk İş Dünyası'nda işletmelerin kurumsal sosyal sorumluluk uygulamalarında eğitim adlı bir rapor yayınlandı. Bu rapor bize ne anlatıyor, ne görüyoruz burada? ...baktığımız zaman... E, ...rapora yaratıcı bir başlık lazım, çok uzun. <gülüyor> <gülüyor> <gülüyor> Ama evet. Yenisini güncelleyerek yapabiliriz. <gülüyor> Burada aslında yaptığımız temel çalışma... ...Türkiye'deki şirketlerin yaptığı... ...kurumsal sosyal sorumluluk uygulamalarındaki... ...eğitim projelerini değerlendirmek oldu... Buraya baktığımız zaman tabii çok farklı, farklı sonuçlar alabiliyoruz. Özellikle baktığımız zaman birçok şirketin özellikle ilkokul çağına odaklandığını ve eğitim içeriği hazırlayarak bu okullara gittiğini görüyoruz. Bunun dışında birkaç tane iyi örnek uygulamalar var. Bir tanesi mesleksiz memleket meselesi projesi ki şu anda Özel Sektör Gönüller Derneği, mentorluk ayağını devam ettiriyor. Bunun dışında benim çalıştığım şirketin yapmış olduğu bazı ilkokul, önce, ilkokul, ilkokul öncesi eğitimle ilgili projeler vardı. Ama özetle söylemek gerekirse öncelikle kurumsal sosyal sorumluluk alanında çalışan hem sivil toplum hem özel sektör kurumlarının ...bu projelere girmeden önce 21. yüze becerilerle ilgili sistematik olarak bilinçlendirilmesi gerekiyor. Çünkü burada yapılan burada ciddi bir kaynak aktarımı var ama bu kaynak aktarımı eğer bir sistem içerisinde yapılmazsa buhar olup gidecek. Diğer alanımız aslında eğitim sektöründe yapılan bu yapısal reformların biraz daha beceri temelli olabilmesini sağlayabilmek... Ee, bu konu önemli. Diğer bir konu tabii ki e, eğitim içeceklerinin tek boyutlu biraz fonksiyonel, yine biraz paralel bu konuyla ilgili ama sadece çevreyi anlatmak değil. Yani çevreyi anlatırken e, çevrede oluşabilecek olan sorunların hem sosyal olarak e, ne tür sonuçlar doğurabileceğini anlatabilmek hem de bu çevre konusunun aslında bir e, ekosistem içerisinde geliştiğini aktarabilmek önemli. Tabii en önemli diğer bir noktada da aslında burada hep unutuyoruz öğretmenler. Ee, biz hep ilkokul çocuklarına gidiyoruz veya öğrencilere gidiyoruz ama öğretmenlerin hem kişisel gelişine destek verebilmek hem de kendi mesleklerini daha iyi yapabilir hale getirebilmekle ilgili çok az kurgunlu olduğunu gördük. Dolayısıyla bu tür kurguların desteklenmesi de aslında hem eğitimin niteliğini ve kalitesini güçlendirecek diye düşünüyoruz. Hem de bir öğrenciye uğraştığınız zaman belki bir kişinin hayatını değiştireceksiniz ama bir öğretmeye ulaştığınız zaman belki 30 öğrencinin hayatını değiştirebileceksiniz. Dolayısıyla bu bakıcısı da aslında şirketlerin bu tür öğretmenleri hedefleyen projelere eğilmesi de önemli diye raporumuzda ortaya koyduğumuz bir sonuç oldu. Ee, ya yani öğretmen meselesi üzerine gelecek hafta da burada yayı konuşacağız ee, işte yeni ismi tam netleşmemiş olan bir öğretmen projesi var 6 büyük şirket vakfının destek verdiği sizin şirketinde danışman olarak e, destek verdiği bir proje. Ee, orada gördüğüm kadarıyla yani izlediğimde gördüğüm kadarıyla mevcut mesele biraz şey üzerine odaklanıyor. Mevcut öğretmenler üzerinden giden bir şeye doğru odaklanıyor. Ama eğitim fakülteleri, öğretmen yetiştirme kurumlarıyla ilgili çok fazla bir şey yok. Aslında o tarafta önemli bir şey. Yani öğretmen dediğimizde aynı zamanda mevcuttan söz etmiyoruz. Ama diğer yandan da ne olursa olsun mevcut olanlarda olanların da önemli bir kısmı da Eski dünyanın diyelim ona öğretmenleri. Yani yeni bir dünya var artık ve yeni dünyanın kavramları var. E, bu, bu meselede yenilikçi uygulamaların sadece öğretmen eğitimine odaklanması değil de sanki... E, sınıf ortamının dönüştürülmesine odaklanması daha doğru gibi geliyor bana. E, sizin yaptığınız biraz da öyle bir şey. Yani araçlar geliştirme, yeni araçlar oluşturma. E, bence araçlar aslında her zaman var. E, bu Aracın nasıl kullanıldığı bence, hangi sistem içerisinde kullanıldığı çok daha önemli. E, biraz orada benim öğretmenler temelinde özel sektörle baktığımız zaman oradaki konu şu... ...o konuda da bizim bir uygulamamız oldu. Maçka'da bir teknik lise var. Maçka Akif Tuncel Mesleki Teknik Lisesi. Orada öğretmenlerimizle biz zaman zaman bir araya geliyoruz. Ve onlara onlara sektörde gelişmeleri aktarıyoruz. Gene sosyal sorumluluk projelerimiz kapsamında. Ve çok farklı dinamikler olduğunu... ...orada onların farklı ihtiyaçları olduğuna gözlemleyebiliyoruz. Çünkü bir öğretmenin günü içerisinde o kadar çok... ...vakti yok aslında bazı konuları araştırmak için. Ama size, siz gittiğiniz zaman onlara... ...en azından bir yarım saatlerini, 45 dakikalarını ister istemez ayırabiliyorlar. Ve o nitelikli bir zaman haline geliyor. Dolayısıyla siz çok iyi bir araç da versiniz teknolojiyle ilgili. Öğretmenin aslında biraz daha kendine vakit ayırıp... ...farklı gelişmeleri takip edecek bir süreç de tasarlamak lazım. Onunla ilgili de yakın zamanda, bu demin bahsettik aslında... ...öğrenen bilgisayarlar, öğreten bilgisayarlar diye... Bu kapsamlı bir projemiz olacak. Ee, öğretmenlere temel matematik konusunda, temel matematiği öğretmekle ilgili e, sınıf içerisinde nasıl bir katkı sağlayacaklarıyla ilgili. E, dolayısıyla benim oradaki biraz bakışım, araçlar her zaman olacak ama öğretmenlere biraz daha e, bu anlamda e, ak, bilgi aktarabilmek ve onları, onları biraz daha destekleyecek e, kurgular kurgulayabilmek içeride de konuştuk aslında bütün program boyunca konuştuğumuz şey bize şöyle bir yol gösteriyor. Ee, herhangi bir kurumsal sosyal sorumluluk projesinden bahsediyorsak ve bu proje bir toplumsal dönüşüm hedefliyorsa... ...o zaman gerçekten bunu ekosistemle beraber yani içinde var olacağı, yaşayacağı atmosferle birlikte kurgulamak gerekiyor. Yoksa yaptığımız sadece bir fotoğraf çekiminden ibaret kalıyor. Evet taktık yani. o fotoğraf çekimini <gülüyor> ama yani, yani, hakikaten sadece haber y üretmekten ibaret kalıyor. Aslında bugün ben de teşekkür ederim. Birçok farklı konuya değinebildik e, bu kısa süre içerisinde. E, benim de söylemek istediğim ana mesaj... E, ...şirketler bu tür çalışmaları yaparlarken... ...muhakkak e, işin uzmanlarıyla gitsinler, konuşmuyorlar demiyorum. E, ama bunu daha sık yapmak lazım. E, bu tür platformlar ki gelecek hafta inşallah detaylı <gülüyor> sizden tekrar heyecan dinleriz. E, bu tür ekosistem içerisindeki projelerin de aslında birbiriyle konuşmasını sağlamak... ...çünkü bugün şu anda en, en çok ihtiyacımız olan şey... Birbirimizle konuşmak, tartışmak ve bir ortak akıl üretebilmek. Hemzemin'de Rauf Kösemen ve Damla Özler'le birlikteydiniz. Bugün Doktor Ceyhun Göcenoğlu bizlerle birlikteydi. Ceyhun çok teşekkürler teşekkür her şey ederim, için. Ederim. Çok teşekkürler. Haftaya yine eğitim konusunda bu sefer bambaşka paydaşlarla konuşuyor olacağız. Haftaya görüşmek üzere. Hoşçakalın. Hoşçakalın. Hemzemin...